Onları havada, Rahman'dan başka tutan yoktur. O elbette her şeyi görür. Rahmanın dışında size güya yardım edecek kimmiş? Doğrusu kâfirler, büyük bir aldanış içindedirler. Peki, Allah size ihsan ettiği nasibi alıkorsa, sizi başka rızıklandıracak kimmiş? Doğrusu onlar, azgınlık ve nefret içinde etmektedirler. Düşünün bir, yüzü koyun kapanıp, yerde sürünen mi varılacak yere daha kolayca ulaşır, yoksa dümdüz yolda düzgün şekilde yürüyen mi? De ki, sizi yaratan ve size kulaklar, gözler ve gönüller veren O'dur. Sizin şükrünüz ne de az. Sizi yeryüzünde yaratıp, zürriyet halinde yayan O'dur. Ölümden sonra da diriltilip, yine... O'nun huzurunda toplanacaksınız. Ama onlar, yalnızca şunu soruyorlar. Eğer iddianızda tutarlı iseniz, bu vaat, yani inanmadığımız takdirde geleceğini bildirip tehdit ettiğin azap ne zaman? De ki, bunu yalnız Allah bilir. Ben ise sadece açık ve kesin bir tarzda uyarırım. Onu yanı başlarında buldukları zaman,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 sizi imana davet ettiğimiz ilah, Rahman'dır. Biz ona iman ettik, ona dayandık. Kimin kesin bir yanlışlık içinde olduğunu yakında öğrenirsiniz. De ki, söyleyin bana, şayet suyunuz çekilir, yerin dibine giderse, o akan tatlı suyu kim getirebilir size?''